هُنُذَا تَمَاطِرُ دِلْكَافْتِي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد طيب من قال diyor ki Allahu kim Müslümanın alışverişini affederse Allahü Teala da onun günahını affeder, hatasını affeder. Nasıl yani? Adam bir şey senden satın aldı, sonra dükkanından gitti. Artık geri verme hakkı var mı? Yok, yok ancak deminki ki şeyler hariç, şartlar. şartlar hariç. Artık geri verme hakkı yok. Ama adam şart da koşmadı. Ama o çok pişman oldu. Sana geri iade etmek istiyor. Sen istersen kabul etmezsin. Ancak Peygamber diyor ki kim onu affederse, kabul ederse Allahu Teala da onun günahını affeder. Yani mustahaptır, affetmen. Dayım. Peki adam sen adama araba sattın, elli bin euroya. Adam çok pişman oldu. Kede sana geldi sen de dedin ki yani bunu iade edebilirim ancak bana 500 euro ver yani parayla affediyorsun sen Efendim? dedin ki adam bana 500 euro ver işte 100 euro ver bu caiz mi parayla affetmek hanbellere göre caiz değil ana bile. İkinci görüş ise bunun e, caiz olması. Çünkü diyorlar ki bu ancak sulh gibi. Sulh demek iki kişinin e, anlaşması. Bu anlaşma sulh gibi. Bundan dolayı caiz diyorlar. E, çoğu alimler de bunu caiz görüyorlar. Çünkü burada insanlara kolaylık var. Çünkü bazen adam anlaşıyor. E, Misal evi satıyor sonra pişman oluyor. Sattığını. Sonra işte adama diyor geri verebilir misin falan diye. Adam diyor yok misal. Adam diyor tamam sana bin euro vereyim. Geri ver bana. Yani. Yani. inşallah caiz bu. Çünkü burada insanlara kolaylık var. Bazen çok pişman oluyor şey diyor. Para karşılığında bir karşılık karşılığında affet mesela. Şey bir şey, şey soralım aynı şeyle alakalı mesela biz e, bu kafirler geldiği zaman ya pişman oldum geri alsan şimdi o dediğin her adam Müslüman Müslüman arasında hani günahların affolması için kafire de bu geçer mi? yani asıl olan bir şey varet olduysa asıl olan herkes için geçerli Hı, asıl Hı, olan yok yani. ama sen, sen bu mecbur değilsin tabii ki sen mecbur değilsin istersen vermesin ha sen gavura yani gavura şunu yapabilirsin tamam ben sana bunu iade edeyim ama şu kadar para ver dersin Değilmez. kardan da fazla alırsın hatta kafayı kullanacaksın burada <gülüyor> <gülüyor> babus selam veya selef dediyorlar bunu. Ba bu selam veya eee selef baba. Selam veya selef ne demek? Selam alışverişi veya selef alışverişi. Diyor ki akdun ala mevsufin Zimmette vasıflanan bir şey üzerine bir bithemenin mekbudun fi meclisil akdi. zimette vasıflanan bir şey e, senin satman fakat parayı meclisil akıdda, mecliste alman. Yani şu, kısacası şöyle. Sen bu kitabı satıyorsun ancak 10 gün sonra veriyorsun. Kitabı 10 gün, gün sonra veriyorsun. Parayı hemen alıyorsun ama. Sen, yani sizin yaptığınız gibi. Bir şey satıyorsun ama so, bir sene sonra veriyorsun. Buğday satıyorsun bir sene sonra veriyorsun. Yarım sene sonra veriyorsun. Ama parayı hemen alıyorsun. Bu caiz mi? Bu caiz. İcma ile caiz. Ama şartları var. Parayı hemen alman şartıyla. Parayı hemen almazsan borcu borçla satın, satın almış oluyorsun veya satmış oluyorsun. Caiz olmuyor. Dolayısıyla bu zamanda yapılanlar işte çek veriyorlar falan. Caiz değil lapsa. Adam hepsini ödemiyor. Anladım ki. 1000 lira, al sana 250 lira. 250 Aa, caiz değil işte o. Aha, bizim o Balı Malı gittince vereyim diyor. Parayı getirince. Caiz değil. Adam etmiyor. Karşındaki adam Aha. uygun. Tayyip, şartları var <gülüyor> bunun. Şuna bir bak şu. bak. Şimdi <Tayyip>. Yasihü selamu fi kulli ma yundabitü bi sıfatin selam caizdir. Ancak bazı ee, şartlar ile ee, caizdir. <gülüyor> Sıfatları ee, mevsuf olan, sıfatlayabilen şeylerde caizdir. Sıfatlayabilen sıfatlayabilen yani ben sana bunu satıyorum bu şöyle şöyle bu masa şöyle şöyle şu sıfatta bu sıfatta resim gösteriyorum ama 4 ay sonra veriyorum caiz sıfatlayamazsan caiz olmuyor işte Örnek bir şey yani. işte bir cehalet olursa caiz olmaz şimdi görüyor şartlı birinci şart bu İidaadobetehu bicemi sı Faih elleti yteliffu bir sevenmen bütün sıfatları bütün e, vasıflarını anlattığın zaman dolayısıyla birinci şart o şeyin sattığın şeyin sonradan vereceğin. Ne diyorlar ona? Sonradan teslim edeceğin. Sonradan teslim edeceğin şeyin bütün sıfatlarını anlatman lazım. Göstermen lazım. Bilmen lazım. Ve, ya görmeyle, fotoğrafla veya da sözle, sıfatlayarak şöyle böyle bütün sıfatlar, parası Yükselip, alt alçalabilecek bütün sıfatları şeydeceksin. İşte şu olursa bu kadar fiyat, bu olursa bu kadar fiyat. Hangisini istiyorsa o sıfatları sen söylemen lazım. Yılım ehli e, eskiden işte diyor ki misal bundan dolayı diyor kap, kaşık tencere caiz değil e, diyor sonradan teslim etmek. O, o zaman da çünkü o zaman yapıyorlardı kendi elleriyle. Yapıyorlardı, sıfatlayamıyorlardı Şöyle olacak, böyle olacak. Tam olarak sıfat. Ama bu zamanda bu geçerli mi? Geçerli, geçersiz mi? Yani bu zamanda tüm sıfatlayabiliyorlar yabiliyorlar. Kap kaşık, şöyle olacak bir fotoğrafını da gösteriyorlar. Dolayısıyla aslında bu şart yani, e, bu şart olması lazım yani. Ki bu zamanda her şey oluyor inşallah. İkinci şart. Zikrü cinsi Müslüman فيه و نوعه و Sattığın şeyin cinsini, nevini, nereden geldiğini söylemen lazım. Misal, e, hurma satıyorsun, yarım sene sonra sana iade edeceğim. Parayı hemen aldım, Sö yarım sene sonra sana vereceğim. Hurmanın cinsini işte nev'ini anlat söylemen lazım hurma acı ve hurma hurması acı ve hurması işte Medine'den geliyor bütün bu sıfatları adama e, söylemen lazım yani neviini falan üçüncü şart zikru kadrı müslümi fihi kadrini söylemen lazım yani diyorsun ki yarım kilo hurma bir kilo hurma Kilosunu falan hepsini şey etmen lazım. Yiyeceklerde falan. Fahimtim? Ee, yani onu sonradan teslim etmek istiyorsa mecbur bütün bunları müşteriye ee, müşteri söylemesi lazım. İstemezse sen de anlatman lazım. Çünkü şey etmezsen problem çıkabilir. O diyecek ben bir kilo istemiştim. O diyecek yok yarım kilo. Yok şu böyle. Onun baştan her hepsini sıfat vasıflaman lazım. Tüm keyif. Üçüncü şart zikru Ecelini söylemen lazım. Yani 6 ay mı altı ay. Bir sene mi bir sene mi? Dört ay mı? Dört ay mı? Bu olmazsa olmaz bu şart. Dersen ki sen bana parayı ver. Ben sana veririm inşallah getirtirim. Şey söylemeden. Tarihini söylemeden bu caiz değil. Mecbur tarihini söylemen lazım. Şöyle de diyebilir, dört ay içinde, burada bir tarih söyledi, üç ay içinde veya üç ay sonra bir tarihi, ama tarih söylemediğin zaman caiz olmaz. Dersen ki inşallah epşir, o zaman caiz olmaz. Tayyip. Başka bir şart, en yüceden Müslüman fihi غالب في وقت حلول Sattığın şey tarih verdiğinde o tarihte mevcut olabilmesi lazım. Misal mevcut olmayan misal diyorsun ki rutab taze hurma rutab. yani kış kışın ben sana taze hurmayı vereceğim. Kışın taze hurma yani. Ne gezer? Rutab denildiği zaman yeni koparılmış yani. Yoksa bu buzdolaplarından kastedilmiyor. Yeni yani o kışın o şeyde ne arasın? Mecbur o vakitte o şey mevcut olması lazım. Fahim <gülüyor> tut mevcut olması lazım yani başka bir şart ve bu en önemli şart, en büyük şart en yakbida esmen kabdan tamman tammen fi meclis elakta bütün malı o mecliste alması lazım paranın tümünü o, mekan. o mekanda, yani sattığı şeyde, sattığı anda, dersen ki sana desem ben sana dört ay sonra teslim ediyorum, müşteri sana hep paran bin euroyu, hepsini o an vermesi lazım. Müşteri dese ki sana ben 500 euroyu şimdi veriyorum, 500 euroyu da sonra veriyorum, caiz olmaz. Ne yapalım, Ancak İmam Malik rahimullahü sadece üç güne cevaz veriyor. Nasıl? Üç gün. 3 <gülüyor> gün içinde veririm diye. Üç gün içinde veririm diyi. Ee, niye niye caiz görmüyorlar? Çünkü o beyad değil bir değin. Borcu borçla satın almış oluyorsun. Çünkü sen teslim edeceğin şey sonradan borç aslında sana borç. Ee, sana verecek e, para da, sonradan borç olmuş oluyor. Borcu borcunun satın almış oluyor. Borcu borcunun satın almak da İslam'da caiz değil. Ne yapalım, ne yapalım, işte. <gülüyor> derse gelmenin, derse gelmenin zararları. <gülüyor> bu ittifakla, bu şart en büyük şart ve ittifak var bunda. Ancak İmam Malik dediğim gibi sadece üç güne caiz evet, veriyor. Kardeşim adam, adam parayı verir. Ben istiyorum parayı. Şey, Mecbur o anda şey, lazım. Sen, sen niye geldin bugün? Hem, bir şey. ancak, ancak tabii şeyler olabilir. Bunun çıkış yolları şey, var. Bugünkü alimlere sorsak bunu? Yok kardeşim. Işte i̇ttifaklıyorum. Sen daha diyorsun. Kardeşim, şimdi ancak şey bozdum, sorunları bu, var. Bozup, piyasa böyle gidiyor. Adama sen dersin ki o zaman başka bir opsiyi bulman lazım. Neyi? Rehin verirsin adama. Evet, rehin, abi, rehin. Adama dersin ki bak e, Rehin az sonra göreceğiz. Dersin ki bak ben sana bunu teslim etmezsem Şu gördüğün şey işte e, Arabam misal. Arabayı senin olsun. Sat her parasını müşteri, al. Her müşteri ve <gülüyor> ömrü kalmış, için olurdu olurdu. bir şey lazım. Birkaç <gülüyor> milyar dolar lazım. <gülüyor> misal. Araba ama arabaya ona ona vermek şart değil. Araba sende kalabilir. Değil de yani. De burada öyle bir şey yok. Adam... Ya şimdi bugün rehinle bunu kurtaracaksın. Bir, bir dünya ticareti bunun üzerinde işi şey yapıyor. Kardeşim yani. caiz değil. Meşhur. o para. Ben <böyle> mecbur... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buradan veresiye veresiye ticareti burada şey sayabilir miyiz? İlerde bir bak veresiye yani. yani. <gülüyor> Borç üzerine. Veresiye. Veresiye ne demek? Takşiyussa. Taksit yani ya da işte dediğim gibi. gibi yani ben şimdi Hayır, bir dakika bir dakika. Ben şimdi mesela bir şey alıyorum, bir şey evet. alıyorum. Evet. Tamam. Satan kişiyle aramdaki anlaşma benim parayı 3 ay sonra ona vereceğim. Tam bu caiz. Yani problem? problem yok. Yani, problem. Şu anki söyledim. selam selam e, tersi. Sen malı 3 ay sonra veriyorsun ama parayı hemen alman lazım. Şimdi bana o mal şimdi lazım, bana, lazım ne? değil. Ne da, bir, dakika, bir dakika bir dakika kardeşim. Bir dakika. Ben inşaat yapıyorum. Bak ben inşaat yapıyorum. Bana fayans ha. lazım ama bana üç ay sonra lazım fayans. Şimdi lazım değil. Ben istemiyorum şimdi. Şimdi bedava da versen ben istemiyorum. Üç ay sonra ver bana Sen de diyorsun Böyle ki o zaman falan. diyorsun 3 ay sonra ben sana malı verdiğim zaman parasını da o zaman alırım diyorsun. Tamam sen o zaman şey ha. diyorsun e, sipariş et. ettiriyorsun. Sipariş ediyorum. ediyorum diyorum ki 3 ay sonra bana. Tamam, o zaman da mesela. satıyorsun. O zaman da 3 ay sonra bana e, bir kamyon şey getir fayans getir kamyonun üzerindeyken paranı da alırım. Böyle aramızda el sıkışıyoruz akitleşiyoruz, ayrılıyoruz. 3 ay sonra getiriyorsun paranı. Ya da diyorum ki yarısını Tamam. O zaman işte yarısını, o başka yarısını... o başka bir şey. O başka bir şey. Sen orada satın almıyorsun. Orada ya sen adama ayırız. adama sen adama oradan satın almıyorsun o anda. Adama söz veriyorsun. Söz Diyorsun yok. ki sen onu bana getittir. Ben senden sana alacağım parayla. Bu caiz mi? Caiz. bu. Sen orada söz verdin. Alışveriş yapmadın orada. Film. Buradaki şey şart ne? Burada sen alışverişi yapıyorsun bile. Yani adamdan alıyorsun bile. Adam sana o şeyi getirttiriyor veya yaptırıyor. Farkı anlayabildin mi? Senin dediğin şekil yani şöyle olursa bak. Çıkış yolu. Adam Adam şöyle yaparsa senin dediğin gibi dersin ki bak bana fayans getir 4 ay sonra getir. Getirdiğin zaman da ben bunu senden alacağım. Şu an almadım ama. Şu an alars, alırsam mecbur paranın hepsini vermem lazım. Bu şart olduğu gibi. Sen almıyorsun. Diyorsun ki söz veriyorsun adama. Adama söz veriyorsun. Diyorsun ki sen getir. Ben sana alacağım. Söz. Bu caiz mi? Bu caiz. Çünkü burada da alışveriş yok. Ancak baştan alış aldığın zaman parayla, fiyatla o zaman mecbur paranın hepsini vermen lazım. E o senin dediğin normal şey ticaretini yani böyle e, anlık ticaret Kardeşim, değil mağaza anlık demiştim. ticaret ne? de çalıştır. Bunu dedik ya mobilyayı şimdi alıyorum yani, biz sonra teslim ediyoruz dedik. Evet. evet tak tak o anda hallettin. Harbi. Görüyor yani, işte dükkanda görüyor. Kardeşim. Tamam sonra teslim ediyor bu caiz problem tamam. yok bunda. Ee. Ancak paranın hepsini onun sormadınız. De, para paranın hepsini ver alman, alman lazım. vermiyor paranın hepsini kardeşim. Kardeşim biz sana sistemi anlatıyorduk daha Ama kapora da mı olmaz? Kapora, kapora ne demek? Kapora. Peşin diyor. Yani ben sen bu malı getirdiğin zaman ben malı alacağım. Anlaşmamıza veriyoruz. Yani sen garantiye şart koşuyorsun orada. Aslında o 500 liraya şart koşuyorsun. Bu malı benden alacağını Karantaj, karantaj. Demedin mi Boruch neydi? Orbun. Rehin. O alıyor. Rehin alıyorsun. Rehin alıyorsun. Mesne demesin. Adam geliyor senden parasını alıyor. Ha, rehin. rehin alıyorsun sen o parayı. O malı, o adamın senden alacağına dair rehin alıyorsun aslında. Aynen öyle. Ha. Böyle bir formülasyonu kurtarıyor mu? Nasıl yani? Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben, şu sen, bak, sen, al sen bunu satıyorsun, değil mi? Ben sana geliyorum diyorum diyor ki. Tamam, bir dakika yemeği alırım bakalım. Mesut, ben bunu senden <gülüyor> alacağım. Sende yok ama, sen parayı <gülüyor> vereceksin bunu. Tamam Tamam. Diyorum ki al bu parayı... Rehin olarak alıyorsun. Kapora olarak alıyorsunuz. zaten, sen öyle alıyorsun müşterim. Forskot olarak alıyorsun. Parayı alıyorsun, diyorsun ki sen malı teslim ettiğinde... Tüm işte, paranı ödeceğim. Bin, lira. bin liraysa... Bu parayı düşüp tüm paranı... He. Kalan paranı ödeceğim. İki yüz lira ödev vermiştin sen. <gülüyor> <gülüyor> yok acaba rehin girmiyor. Yok. Doğru. Aslında paranın yarısını ödüyorsun, yarısını da sonra ödüyorsun. Yani öyle bir şey. Ya forse ödüyorsun şey. işte. Yani yarısını mı çeyreğini ödüyorsun, bir kısım ödüyorsun. <gülüyor> Ama bu devletin şey var. Devletin <gülüyor> pancılıkları burada. Bu şimdi şey, sen dediğin bu <gülüyor> tamam, şey kardeşim, şeriat devletinde Müslümanlar arasında geçiyor, biz ne iş yapıyorlar. Bu memlekette şey var, şart var. Mesela <gülüyor> devlet, devletlerken diyor ki yüzde otuz üç diyor, öne ödeme yapmak zorunda diyor. Devlete uyuyorsun burada. Buradan ruhu uyuyorsun. Alakullal kardeş Yani bu şart en büyük şartlardan birisi. Selam. Fahimtum. Ya bir dakika de kapatma. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Rehin al. olarak <gülüyor> sayarsın <seyasal> o parayı. <gülüyor> Çünkü forschkot diyor. <gülüyor> Re <Rehin>. şey, <gülüyor> kapara, kapara. Rehin ne? Sen daha almamışsın ki malı. De rehin ya. yapsın. Getireceğin için sen orada bir masrafa katlanıyorsun. Çünkü sen... Masrafa giriyorsun. Çünkü sen o malıkta Türkiye'ye gideceksin. Alacaksın sen, sen onu parayı. Bu adam ya. alacak hesabıyla. Adam sen gitti, ülkeden yani... getirdi. Sen parasını ödedin. Ancak şey olabilir, yani e, senin masraf şeyin olabilir. Çünkü mal geldiği zaman... Hayır, bir mal geldiği şöyle için, yapabilirsin, şey. de, dersin ki ben sana, ben senin için, şöyle yapabilirsin, ben senden e, vekalet alıyorum. Yani ben senin için bu malı alacağım. Femkeyef, ben senin için bu malı alacağım malı ver yani parayı ver ben senin için getirttireyim sen ona vekalet oluyorsun sen ona vekalet oluyorsun yani diyorsun ki ben senin için bu malı yani bana e, beni, ben sana vekilim senin için bu malı alacağım ve e, malı getirmem için şu kadar para lazım bu kadar parayı ver e, öyle olabilir vekil ancak senin satman vekil değil de direkt satman sonra sen 4 ay sonra getirmen falan paranın hepsini o anda alman lazım senin fabrikaya o adam müşteriye karşı kefil oluyor mu o zaman tabi ala kulli hal şu meseleleri bitirelim de sonra dersten Biliyor, sonra tartışırız tabi bir Biliyor, dakika Tabii, dersten sonra tartışırız tabi <gülüyor> Başka bir şart ise en yusleme fi'l damme la fi'l ayn. Zımmetinde yapması lazım. Diyecek ki misal bana e, tayin edemez. Diyemez ki bak ben şu diyelim e, şu arabayı 4 ay sonra bu arabayı istiyorum. Arabanın aynısını yani aynısını dediğim şu bu araba kendisini. Aynısı olabilir kendisini 4 ay sonra istiyorum. Bu caiz değil. Çünkü 4 ay sonra o araba belki e, kaza yapar. Şu bir şey olabilir. Tayin etmeyecek. Diyecek ki ben şöyle yani zimmetinde isteyecek. Diyecek ki ben bu arabayı istiyorum. Yani bu arabanın aynısını, e, mislisini istiyorum. Buna benzeyen arabayı. Veyahut da diyemez ki işte bu buğday bu yerdeki buğday şu yerdeki buğdayı istiyorum diyemez. Yani ne diyecek? Tayin etmeyecek. Diyecek ki işte 4 kilo, işte 100 kilo şu buğdaydan istiyorum. Buna Yani şu kalitede buğday istiyorum. Ancak giderse, yeri gösterirse bak şuradaki buğdayı istiyorum, bu yer. Haddi zatında gösterirse o zaman caiz olmaz. Fehm tüm keyif. Aynı şekilde arabayı da derse ki bak ben bu arabanı, bu arabanın kendisini... Dört ay sonra teslim alıyorum. Parayı şimdi veriyorum. Bu arabanın kendisini dört ay sonra cık, caiz değil. Zimmetinde diyecek. Diyecek ki misal Audi, A şey, şunun gibi. <gülüyor> şu, şöyle şöyle olacak. Niye? Çünkü o, o araba ve o şey dört aya kadar belki şey olabilir. Bozulabilir, vurulabilir, şu olur, bu olur. Bundan dolayı zimmetinde diyecek. Diyecek ki şu Audi'yi görüyor musun? Bu değil de bunun gibisini istiyorum. Femptim, bunun gibisini istiyorum ve yani şunun gibisini istiyorum. Tayin etmeyecek. Şunu illa, illa bunu istiyorum demeyecek. Anlaşıldı mı? Phantom, bu şartlarla selam caiz olmuş öyle. Çünkü peygamber diyor ki men eslefe felyusli fi ma'lum. Kim bir şey sonradan alırsa parasını verip Keyl, malum bir eee olsun yani ağırlığı ila ecelin malum ecel yani vakti tarihi malum bir şeyde olsun. Sonra başka hadiste peygamber diyor ki men akhad emvalen nas يريد adaha Kim insanlardan mal alırsa, para alırsa, borç olarak veya bir şey ve onu ödemek için alırsa, ödemeye gayret ederse Allahu Teala onu onun için ödettirir, Yani yardım eder. Ve men ahada yuridu itlafaha etlfehullah. Kim de alırsa onu itlaf etmek, vermemek için, hepşir çekerek alırsa Allahu Teala onu onu e, itlaf eder. Onu helak eder. Dolayısıyla kişi borç aldığı zaman veya bir şey veresiye şey ettiği zaman bunu ödemesi için gayret etmesi lazım. Ama aldırış etmezse, şey etmezse Allah-u Teala bunda, o kişinin malını helak eder. Ver, yani yardım etmez ona. Bu Kharede geçiyor. Tabi kısacası bu selam, selam babı, bu şartlarla selam, ee, caiz olmuş oluyor. Parayı hemen alması şartıyla. Tabi rehine gidelim, ondan sonra rehinden sonra da artık bu tartışırız inşallah. Tabi. Babur Rehni Vettamani Vel Kefale Rehin Daman ve Kefalet Baba Birisine kefil olman ve daman O kişinin şeyine ödemen Ve Rehin Baba Tabii, Rehin ne demek? Önce rehinden başlayalım Tevfikatü <gülüyor> Deynin Tevzikatü deynin bi'aynin yumkunu istifa'uhu minha o min semeniha. Evet. Rehin ne demek? Senin birisinde ben Kemal'a geliyorum gidiyorum diyorum ki Kemal bana 5000 euro borç ver. Kemal diyor ki tamam sana borç verebilirim ama bana bir rehin ver, arabanı ver. Bana arabanı ver, ee, niye ver diyorsun sen? Çünkü sen o 5000 bin ödeyemezsen, ben o arabayı satacağım, yani o e, borcumu o arabadan alacağım. Bu rehin, bu caiz. Anlayabildi anlaşıldı mı? An an yani Mesela Ben senden borç alıyorum, sen benden bir şey alıyorsun. İşte araba alıyorsun, şu alıyorsun bu. Ödeyemezsem sen o arabayı satıyorsun. Kendi borcunu oradan alıyorsun. Ha, geriye kalansa, geriye kalan da varsa geri bana iade ediyorsun. Geriye daha ziyade kalmışsa. Lizzet. Daha yetmezse o, yetmezse halen borcum işte bin euro mu yetmedi? Halen benim borcum devam ediyor sana bin euro. Fahimdüm? Ferrahnu yasıhhu bi kulli ayni <gülüyor> yasıhhu bey'uha. Satılabilen her şeyi rehin etmek caizdir. Satılabilen. Ne gibi? Araba, şu, bu. Domuz rehin edebilir miyim? Satılamaz. Mal değil çünkü. Caiz değil. İçki rehin edebilir miyim? Satılamaz. Peki, pasport rehin edebilir miyim? Ben senden borç alıyorum. Ödemezsem ben sana pasportumu veriyorum. Veyahut da kimliğimi veriyorum. Yapıyorlar. E edebilir miyim? Yok değer değil satamaz. Satılamıyor. Pasport satılıyor mu? Satılmıyor. Caiz değil o zaman. Yok caiz değil o zaman. Dolayısıyla pasport alınıp satılabilecek mal olması lazım. Pasport kimlik falan caiz değil. Ki Suudi Arabistan'da da pasport falan kimliğini falan rehin şey kanunen yasak. Polis kanunen yasaklıyor yani. Probleme girer diye Dolayısıyla caiz değil. Onu rehin almak caiz değil. <gülüyor> Dayım. Dayım. Dayım. Peki, borca rehin almak e, caiz mi? Veya ondan önce, borçtan önce şunu geçelim. فَتَبْقَ اَمَانَتُهُ عَنْدَ الْمُرْتَهِنِ Emaneti, murtehin o borç e, veren kişide kalır. O kişi de kalır. Veyahut da alışverişte de illa borç, illa para olması lazım değil. Alışveriş de olabilir. Mesela i̇şte ben sana bunu e, sattım taksitle. Taksitle ben sana bir şey sattım değil mi? sana diyorum ki yani 10 sene içinde öde ancak bana arabanı ver ödeyemezsen bu araba ben satacağım ve e, o borcumu oradan çıkaracağım caiz mi bu caiz yani illa borçta falan değil satışta da bu böyle rehin alabilir veyahut da ben sana ev sattım 10 sene içinde ödeyeceksin ancak ona, ben rehin isterim ne isterim işte arabanı isterim şunu satılabilecek bir şey. Çünkü ödeyemezsem ben bunu şey edeceğim yere e, ondan paramı alacağım. Bu hepsi caizdir. La yadmanuha. Peki arabayı aldım ben sana. Ben derehin rehin araba veya herhangi bir şey. Bu araba kırıldı, bir şey oldu. Kim ödeyecek? Ben de olan mı? La yadmanuha. Ben ödemem. Kırıldıysa, bir şey olduysa, yangın ancak illa intaddı ben sebep olduysam ona. O arabanın kırılmasına ben sebep olduysam. Veyahut da ben şey davrandıysam. Arabayı herhangi bir yere bıraktım. Yani mutesahil davrandım. Arabayı kilitlemedim. Mesela çalındı sonra. Arabayı şey yapmadım. Ancak normal ben emanete iyi iş davrandıysam. Diğer emanetler gibi. Çünkü kişi de emanette bey'al el e, emanette kişi kişide ise ve kişi kendi suçu yoksa bunda kendi suçu yoksa adam ödemez. Ancak kendi suçu varsa kendi sebep olmuşsa iyi yerde şey etmemişse buvari yapmamışsa o zaman o öder. Ama o yapmam, yaptıysa ödemez. Kesaer'ın diğer emanetler gibi. Tayyip, kendiliğinden bir şey olursa Kendiliğinden bir şey olursa ben ödemem. Yani. Sahibi. Şey. Peki <gülüyor> Rehini ben Almam şart mı? Bu mesela Size Rehin Şöyle yapabilir miyim? Ben sana borç verdim Arabayı veya bir şey sattım Arabayı aldım mecbur araba bende mi olması lazım? Yoksa Bak araba Bende olması gerek yok Ancak bir şey olursa senin arabanı satarım Elimde olması şart değil bende. Yani ben kabul etmem, almam şart değil. Yoksa sen arabanı ben rehin. Sen kullan şeyit ama bir şey olursa o kullandığın arabayı ben satacağım. İlle elimde olması mı lazım yoksa elimde olması şart değil mi? Anlaşıldı mı? Bir şey söyleyin. Anlaşıldıysa anlaşıldı. anlaşıldı. Sen yoksa sen anlamıyoruz anlayacağım, deyin. Anlayacağım. Tamam. Cevabını istiyorsan söyleyin onu. Mesela Cumhur'a göre Mechur elinde olması lazım. Ancak Malikiler'e göre elinde olması şart değil. Kabz etmek, almak şart değil. Doğru olan görüş de inşallah Suud'daki Heyet Kibarül Ulema Malikiler'in görüşünü aldı. Çünkü insanlara burada kolaylık var. Çünkü sen rehin aldığın zaman yani adam alışveriş edemiyor belki. Parası yok. Veya borç alamıyor. E, rehin veriyor rehin verdiği zaman adam eğer mecbur teslim etmek gerekiyorsa rehinde birçok insan rehin veremez bir şey de alamaz bir şey satın alamaz çünkü mecbur arabasını vermezler halbuki adam arabasını kullanıyor şey diyor ondan dolayı yani su'da alimler caiz görüyor der o zaman nasıl olur ben sana bunu rehin veriyorum borç veya satın almada falan sen bunu ödeyemezsen ben bu arabanı satacağım Ve şey diyeceğim Arabayı sen kullanabilirsin şey Senin elinde Ancak o kullandığın arabayı ben satın alacağım Satacağım Caiz olurmuş olur Doğru olan görüş caiz inşallah İlla teslim alman şart değil Peki arabayı sattın Daha yüksek fiyata satmışsan Tabi geriye ne ziyadeyse Onu geri iade edeceksin adamı Peki Borca rehin almak caiz mi? Borca rehin almak caiz mi? <gülüyor> Mesela ben senden e, borç aldım. Ödeyemezsem arabanı bırakıyorum. Veya bırakmana şart değil dedik. O kullanabilir ancak ben satıyorum. Ve bende oldu. Ben aldım diyelim. Caiz mi caiz değil mi? Tafsili. Eğer o arabadan ben faydalanıyorsam caiz olmaz. Çünkü burada borçta bir fayda çıktı. Yani arabayı ben kullanıyorsam hmm, el da. araba rehin ya bende. Arabayı kullanıyorum, sürüyorum, şey diyorum caiz olmaz. Çünkü biz ne dedik? Başta fayda çıkan her borçta nedir? Faizdir. O caiz olmaz. Ancak kullanmıyorsam sadece duruyorsa bende herhangi bir şekilde faydalanmıyorsam caiz olmuş olur. Fahimtum. Dayım. وإن حصل الوفاء adam borcunu öderse veya kişi borcunu öderse rehin geri iade eder çünkü borcunu ödedi خلاص وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع borcunu ödeyemezse o rehine satar ve ondan kendi borcunu alır eğer üstünü de geri iade eder. Ve in bakiya min ed-deynin yabqa deynun murselen bila o rehini az bir fiyata sattıysa gerine fark neyse o halen o borç o kişide devam eder. Ve in atlafa rehna ahad fa alayhi damanuhu yekunu rehnan. Kim belki kim o rehini telef ederse bozarsa, yakarsa, bir şey yaparsa o, o öder. O öder. Adam kendisi yaptıysa o adam öder. Adam yapmadıysa, başkası yaptıysa o şeydir. Ancak adam kendisinin hiçbir suçu yoksa, kendi kendiliğinden olmuşsa veya bir şey olmuşsa adamın bir suçu olmaz. Kim? Rehin verenin ee, katlanması lazım olur. وَنَمَاءُهُ <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi rehin, hayvan aldıysa, koyun aldım rehin olarak, inek aldım koyun olarak, bu koyunun, ineğin, şeyini falan kim verecek? Suyunu, işte yemeğini falan kim verecek? Sahibi verecek normalde. Asıl rehin veren alan değil rehin veren kişi şey etmesi lazım. Sahibi verdiği zaman o hayvanın sütünden şeyinden faydalanan yine sahibi olur. Ancak yok sahibi dediyse sen yemeğini ver sen şehit. Sütünden de sen faydalan. Bu caiz. Yani o kişi verirse rehin alan kişi Ona yemek verirse Sütünden falan da faydalanan o olur Veya çocuk doğarsa onun O faydalanır Onun çocuğu doğar Ancak rehin arabaysa misal, Ben o arabayı kullanabilir miyim Ben ara rehin olarak arabayı aldım Arabayı kullanabilir miyim İzni, rehin verenin izni olmadığı müddetçe arabayı kullanmam caiz değil. Rehin verenin izni e, olmadığı müddetçe. Bu şeyde değil tabi. E, Borçta falan değil. Bir şey satın aldıysan, şey ettiysen falan. İzni olmadığı zaman e, kullan e, kullanamam. İzni olursa kullanabilirim. Bu para şeyde geçerli değil. Para borç verdiğin zaman hiçbir şekilde kullanaman. Ancak bir şey satın aldın. Sattın. Phantom كيف? Ben sana işte evi sattım. Evi işte evi sen taksitle ödüyorsun. Sonra sen de rehin olarak arabanı aldım. Ödeyemezsen ben bu arabayı satacağım, şey diyeceğim. Burada bu borç değil. Burada bir şey sattın karşılığında. Ha burada o arabayı kullanabilir miyim? kullanamam. İzni olursa kullanabilirim. İzinsiz kullanamam. Anlaşıldı mı? Durun. <gülüyor> tamam. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadiste Bukhari'nin hadisinde bu geçiyor. Bu rehin babu kısaca böyle aldık. Rehini anladınız mı? Rehin. Dolayısıyla sen bir şey sattığın zaman bir kişiye ve o kişi taksitle verdiği zaman o parayı o kişi de rehin alabilirsin. Rehin alabilirsin. Veya banka sana e, borç verdi değil mi? E, borç verdi Tabii şeysiz, faizsiz borç verdi. Bankası yani Korkuyor senin borcunu Vermemen için. Banka senden ne yapabilir? Rehin alabilir. Ne yapabilir? Der ki bak bu borcu Ödemezsen senin arabana ben El koyacağım. Başta. Satacağım o borcu ben Şey diyeceğim. Ve evine şey diyeceğim. Satacağım. Borcumu alacağım. Bu caiz mi? Cahiz, rehin işte bu. İlle arabayı bankaya vermen şart değil. Sende durur araba. Ancak ödeyemediğin zaman banka gelir, arabanı alır, satar ve borcunu oradan alır. Femek tüm Dolayısıyla bu rehinde birçok problem aslında çıkmış oluyor. Gitmiş oluyor. Adam korktuğundan dolayı şeyin ödemeyeceğine işte borcunun ödemeyeceğini korktuğundan dolayı adam ne yapar? Rehin alır. Rehin alacaksın. Bu için içinde geçerli olmuyor mu deminki şeyde? Sen mesela ben deminki mevzuya dönersin. Üç ay sonra getirecek diyelim. Ben bir şey satın aldım. Mesela Kemal'den ben yatak satın aldım. Evet. On tane yatak. Evet. Kemal diyor ki bu yataklar Türkiye'den gelecek bir ay sonra. Tamam. Ama parana bu şeye göre ben parayı Kemal'e peşin ödemem lazım. Evet. Ama ben korkuyorum ya diyorum o bir ay sonra ya işte bir şey olursa Türkiye'deki firma iflas eder. Veremez. Kemal'e yani bir şey olursa Korkuyorum ben diyorum ki ya şu bimi mesela 1000 euro tuttu yataklar. Diyorum ki 100 lira vereyim. Yatakları gördüğüm zaman burada 900'ünü de öyle ver Tamam diyorum. Anlıyor musun? Bu şekilde olmaz mı? Benim korkum var Bence. yani. Ben, ben korkuyorum müşteri olarak. Yok, ya kaçar giderse? Korkmana gerek yok çünkü o getiremezse e, e, herhangi bir şekilde yine ondan alınıyor o para. Ama şu e, an tehlikeyle almanlar imkanın çok büyük ya. Burada tehlike var. Burada, Türkiye'de. Burada adam yani şartlar. senin çaldığına hani şey gözüyle bakmıyor ya. aram gözüyle bakacak. Tip be yani. Kağıdı, ya şu be. Işte. Ne? Fasık. korkum var yani. Yani senin şey çaldığını kar görüyor adam yani. Yani o zaman sen müşteri e, her şeyi sattın. O zaman sen rehin alırsın ondan. Ya rehin alabilirim ben <gülüyor> adam mahvettim bakalım şartı kaydadan <gülüyor> yani sen dersin aldım. ki tamam bak bu şey e, ben senden bunu aldım 4 ay sonra gelecek bak dersin gelmezse dersin bak senin arabanı el koyacağım peki şöyle olmaz mı şuna el Hı. koyacağım tamam. rehin alırsın Para, parayı rehin olsam ee, nasıl parayı rehin alıyorum İki milyarlık yatak aldım ben ondan. Bir ay sonra yataklar gelecek. 500 yüz verdim. 1500 lirayı rehin aldım. Misal. Satılan satılabilen da. bir şey. Rehin yok yok. O hile. Hile o. Rehin dedi ki ne başta zaten satılabilen kişi, yani, bir şey. Valla şimdi, şimdi benim özel bir sorum. <gülüyor> var. Bu, <Herkesin> mesele <gülüyor> bu böyle. Ha, senin bir sorunu alimlere sordurabiliriz. Deriz ki bak bütün burada şeyler böyle. Yani bu ülkenin, bu memlek, bu... Ülkenin şeyi böyle, ticari, ne yapacağım de dersin. Ay, Sorarız. De böyle. Ay, bak, mesela bizde... Para Kimse güze, para Adam veriyor sipariş Kimse veriyor, var. bir ay önce. Diyor ki ben şu gün Kimse araba para, senden kiralayacağım diyor. Ben rezervasyon yapıyorum, sisteme koyuyorum. Para onu. almıyor ha? Evet. Mesela. Şimdi ben çok dolandırıldım bu şekilde. Adam bana sipariş yapıyor, bir sürü insan arıyor. Ben diyorum ki, yok diyorum bu araba sipariş oldu. Sana veremem diyorum. 150-200 euro diyelim... Genellikle müşteriler benim uzun yola gidiyorlar mesela. Büyük meblağlardan benim için büyük para yani. Şimdi her hafta ben 400-500 euro kaybettiğim zaman ayda hemen hemen 8 bin ya yakın zarar ediyorum ki çok zarar ettim yani bu şekilde. Tamam Diyor de, ki, adamdan, diyorum ki adamdan 20 euro aanbetalen yap. Senin aanbetalın geldiği zaman sana SMS göndereceğim. Sen de sende de bir bahis olsun. Phoenix euro aanbetal yapıyor. Şu şu arabayı kiralayacağım diye. Bir ay sonra şu tarih geldi. Tamam. Ala kullal bu meseleye ben bir şey biraz daha bakayım. Çünkü Bey'l urbun diye bir şey var. Urbun. Ne yok diyordun yani? Hani. Urbun var o. Urbun. Urbun. kitaba iyi bak. O <gülüyor> <gülüyor> urbun ne demek? Urbun yani, Ur ne yani, demek? Urbun. Yani. Ur tamam abi. Eee. Yedisana haber. İnşallah.